Dillendireyim belki İnspark'taki kardeşler duymuyor. Evet. Ee, sen sor bir daha. Kişik ağzına sürtündüğü zaman gusul ceraç Evet. Evet. Masturbasyon zamanı nasıl ceraç var mı? şimdi sen şöyle bir soru soruyorsun dillendireyim. Diyorsun tamam. ki e, mastürbasyon yoluyla gusul gerekir mi? Onu mu soruyorsun? Sürteyim, evet. çıktığı zamanda, Bak şimdi, az önce ne dedik? Şehvetli meni çıktığı zaman, istersen bu sürtünme yoluyla olsun, ister eliyle olsun, ister rüyalanarak olsun. Bu guslü gerektirir. Tamam. Şehvetli meni çıktığı zaman guslü gerektirir. Delil, innemel ma'u, minel ma, delil, izâ, ra'atil ma, delil, minma da'fık, vesaire bir sürü delil var zaten. İcma da var zikrettik bunu. Evet. Evet. Yine Ali diyeceğiz. İsa falahdır. Ma vakt farklısın da bir sürü delil saydık. Evet. Suyu boş attığın zaman e, gusletti. Evet. Başka? Evet. Amin. Ey hap mı? Tamam. Şimdi kardeşin sorusu.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 Bunlar müşkilattır. İşte birçok insan bilmiyor bunu. Ondan sonra hocamma mahvoldum. İyi de kardeş yani sana kim diyor? Sen zaten öyle bir sorunun yoktu. Fantazi güzel. E tamam Ayda Ayda bir kullan yani. Tam fantazi olsun ya. Yani bunu devamlı kullanırsan anladın mı? Bu e, sıkıntı verir yani. Benim sesim geliyor mu? Burada cinsel ilişkiden sonra usul ve abdest almadan uyumak caiz mi? Ya yani bu ihtilaflıdır. İhtiyata alıp abdest almak faziletlidir. Evet. Hey İbn gibi halinlere bakarsan, edeple alakalı şeylerin hepsini müstahap hamlediyor. diyor. O yüzden onların görüşüne göre bu müstahaptır. Yani yatabilirsin. Ama yani ihtiyatı alıp Müslümanın abdest alması lazım. Evet. Nasıl? Ha, prezervatif yoluyla veya başka bir yoluyla. Başka. Azil. Azil yapmak caizdir. Azil yapmak caizdir. Aziz. Sahabeler de yapıyordu. Aziz. Bu prezervatif kullanabilirsin. Prezervatif kullanabilirsin. Ee, bu caizdir. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Aziz. Azil dışarı boşalma demek. Evet. Dışarı boşalma. Olmaz mı? Caizdir. Evet. Azil, caiz. Prezervatif vesaire bunları kullanmak.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 Vallahi o sorunu anlamadım kardeş. Bir kadın koyarsın. Ha yok yok. Ha, anladım tamam. Yani konumuzla alakalı değil. O zaman şunu kapatalım şu kaydı. Bazı hususlar ee, zikredilecek. Ancak bu konuda gerek burada olsun gerek inspektteki kardeşler cihetinden olsun soru varsa bu konuda soru alabiliriz. Özele de yazılabilir. E, soramayanlar için... <gülüyor> Allahü Alem ve Sallahu Aleyhi ve Muhammed. Evet soru var mı? Hocam, eli fecre koymak gusül sebebi midir? Nasıl? Eli fecre koymak. Ferce. Ferce. Ee, şimdi burada kardeş soruyor. Diyor ki, ee, eli ferce koymak gusül sebebi midir? Diyor. Şimdi kardeş tabii bu ee, cevap aslında yani mücmel değil ama... Ee,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 Cima aleti kişinin erkeğin zekeridir. Ve kadın kendi elini veya kocası elini kadının anımının fercine girdirirse bu el veya bu parmak her neyse cima aleti değildir. Cima aleti olmayınca da gusul gerekmez. Ve ne dedik az önceki ders, e, e, dersimizde dedik ki asıl olan insanın e, temiz olmasıdır. Gusul gerekir diyen ne yapar? Delil getirir ve e, parmağın ferce girmesinin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 O gusül ile, abdest ile namaz kılınabilir mi? er kılınabilir. Racı olan kılınabilir. Her ne kadar kılınabilir olsa da bu konuda e, işgal olduğu için e, fıkıhta burada ihtiyata almak gerekir. Evet başka. Buradan bakıyorum.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 Allah-u Alem cumhur ulemaya göre guslü gerektirse de ki bazıları bunu ittifaka yakın söyleseler de Allahu Alem bu guslü gerektirmez. Yani tamam haramdır ama adam bunu yaptı bu guslü gerektirir mi? Hayır guslü gerektirmez. Guslü gerektirir diyen delil getirir. Ee, yani burada tavsile e, gideyim mi bilmiyorum ee, ama istersen yaz. Anlaş, anlaşılmamışsa yazabilirsin kardeş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 Kişi boşalmaksızın bunu yaparsa gusül gerektirir mi? Hayır, gerektiremez. Ya o bir işte giriş mahalledir, gusül gerektirir şeklinde yaklaşırsan e, arkadan yaklaşma mesleler seni O zaman onu ağızdan e, yaklaşılan meslelerde de söylemen lazım ki bunu söyleyemiyorlar. O yüzden Allahu alem racı olan gusül gerektirmez. Evet. Kardeşler altta yazmayın.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 Yani ister direkt önden gelerek Ferci'ye yaklaş, ister arkadan gelerek Ferci'ye yaklaş e, fer, e, vesaire. Yani Ferci'ye yaklaşmak kaydıyla istediğin pozisyonu seç demektir. Yani biz bunu her zaman söylüyoruz. Özellikle Kavai'dir-i Musla şerhimizde biz bunu üzerinde çok durduk. Siyah Sibak'ın ne kadar önemli olduğu. Yani bir Nas'ın önü arkası, o Nas'ın muradını ortaya koyar. Bir Nas'ın ne? Önü arkası, o Nas'ın ne yapar? Muradını, kastını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 geliyor. Diyor ki kadınlar sizin tarlalarınızdır. Yani perç, perçleri var. O tarladan size ekin var. Ne yapın? Tarlalarınıza nasıl dilerseniz öyle varın. Hangi pozisyonu istiyorsanız o pozisyonu e, yaşayın. Yani burada söz konusu olan perç. O yüzden zaten İbn Abbas da ayette geçen o tarlalarınız diyor yani kadınlar sizin tarlalarınızdır. İşte ekin yerinizdir diyor ya. Onu da nasıl tefsir ediyor biliyor musun İbn Abbas? Diyor ki e, tabereye bakarsanız sayı bir senetle görürsünüz. Diyor ki e,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 harama düşmemiş, cemaat etmemiş veya işte daha önce evlenmemişleri kastediyorum. Hiç. %99'u çok özel bir durum olması hariç, çünkü bu insanın e, yani reddedemeyeceğim psikolojisidir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle fıtratı da zaten ferce yönelik yaratmıştır asıl olarak. O yüzden bu kişinin ilk, bekar kişinin ilk zihninin isteyeceği, beyninin odaklayacağı cima olayı ferçten yaklaşma olayıdır.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 Ee, cevap veriz ve kardeşler e, yani çok uzadı abi şimdiden gizli evet, kardeşler yeter uzadı inşallah meni ile e, ne mezii ile menenin farkını e, buraya e, e... şimdi kardeşler alttan çok geliyor şimdi bu ana sayfaya yazmış kardeş e, meni ile şey mezii ile menenin farkı ne e, kardeş şimdi e, biz bunu geçen derste çok Tafsille anlattık.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 Zorunlu ihtiyaç bir soru yoksa haftaya bırakalım inşallah. Evet burada verildi evet. Bu zerkan.com vallahi alim Allah'a emanet olun. Kazanamazın ne soruyorsun kardeş? Tamam inşallah ama çabuk sor. Şimdi bu ne diyor? Kardeşler diğer sorular inşallah bir dahaki sefer. Allah'u anın. Sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi sahbihi ecma'in. Muhammedin ve alihi ve ecma'in. Sorularınız varsa alabilirim kardeşler. Konuyla alakalı. <gülüyor> ecma'in.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 bakıyorum selamun aleyküm Selamünaleyküm hocam bekar kardeşimiz kardeşlerimiz için ilk gece hakkında nasihatleriniz olacak mı bir dakika sıralamayı kaybetmeyelim kardeş o soruna geleceğim öncesini gördüm eee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 Soran kişinin yapısıyla alakalı. Evet. Hocam muhakkik fakir. Bir dakika kardeşler. Bu e, cuma günü vacip değildir. Bu mesele de, kardeşler dersi inşallah herhalde geç geldiniz. Yani dersi dinleyin, dersi dinleyin. Cuma günü guslü vacip değildir. Bu mesele icmamı, ihtilaf zikrettik. Hayır cumhur ulemaya göre vacip değildir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 Ama inşallah buna özel bir ders yaparız. Hele bu seriyi önümüzdeki hafta veya ondan sonraki hafta artık internette veriz ilanını. Bu seriyi bitirelim. Ondan sonra Allah büyük düşünürüz. Hocam sıcak havada ama su soğuk olsa. Evet gusül edemeyecek edemeyecek derecede olursa gusül edemeyecek derecede olursa tabii ki soğuk suyu terk edip temmim edebilirsiniz. O da işte ısıtmaya imkanın yok, başka yere gidip e, imkanı yok veya Cuma'yı kaçırmak istesin vesaire çeşitli karıneden şeylerden dolayı ise alabilir edebilirsin. Evet abi inşallah. Inşa, inşa. Selam abi inşallah namazının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 Yatsının vakti sabah namazına kadardır. Ama gece yarısını o kadar bırakmayıp ihtiyaç almak lazım. Çünkü gece rivayetleri var. Ondan sonra nısful leyl rivayetleri var. Ama bu rivayetleri tefsir eden ammetulleyl geçti diyor sahabe. Yani gecenin çoğu demek ki yarısından sonra da Resulullah kılmıştır. Bu rivayet onu çıkıyor. Evet.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 Hadisi de İmam-ı Ahmet sahiliyor, Şeyh de sahiliyor. Kur'an'a tahir olandan başkası dokunamaz. Tahir kelimesinin anlamı da, o da El-Fazül Müşterekeler'dendir. Abdestsiz halde tahir olmamaktır. Cünüp hali de tahir olmamaktır. Elinde bir pislik, bedende bir pislik olması da tahir olmamaktır. O yüzden Nebis Hüseyin diyor ki, La emesul Kur'an'a illa tahir. Kur'an ancak tahir olan dokunur. Yani hem gusülden temizlenmiş olacaksın,